Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Cumanız mübarek olsun. Allah nice cumalara, mutlu, mübarek, güzel günlere sizleri sevdiklerinizle beraber sıhhat ve afiyetle, devlet ve saadetle eriştirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ahmed ibn Hanbel ve Taberani'nin ve hakimin bekinde rivayet ettiği üzere dört çeşit gözden bahsetmiş bir hadis içerisinde onları anlatmak istiyorum bugün. Buyuruyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bu rivayette Hurrimetun naru ala aynin beket min haşyetillah. Ve naru ana Aynin seheret fi sebilillah. Ve hurmetun naru ala aynin gaddat amma harimillah. Ev aynun fukıet fi sebilillah. Dört tane rivayet var. İkisi bir kitapta öbür ikisi öteki rivayette var. Ben hepsini açıklamak istiyorum. Birincisi, hurr nar ala aynin beket min haşetillah. Biliyorsunuz, nar Arapça'da, Türkçe'deki gibi değil, nar, ennar, nar namlı yani, harfi tarifli. Cehennem demek, ateş demek ama, e, genel manasıyla ateş demek ama, hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde ennar diye geçtiği zaman, ne ateşi? Cehennem ateşi, yani cehennem. Cehennemde en büyük azap e, ateşli olduğu için. Tabi cehennemde Allah korusun, Allah göstermesin. Azapların çok çeşitleri var. Hatta insanların dünyadaki işledikleri suçlara göre azaplar değişiyor. Ona benzer bir şekilde azaplandırılıyor. Suçunun cinsine göre. El ceza min cinsil amel denilmiş. Yani e, karşılık yapılan işin efendim şekline göredir. E, demek. iş neyse ona göre karşılığını görür insan işlediği işin cinsine göre. Hani Türkçede güzel sözler vardır. Atasözü rüzgar eken fırtına biçer diyorlar. Tabi bunlar ekilmez ama çok güzel. Rüzgar eken fırtına biçer. Efendim şimdi ateş cehennem ateşi en büyük azap onunla görülüyor. Ama başka azaplar var dedim. Onu da biraz açıklamış olayım. Hatırıma gelmişken mesela müra'i riyakar yani. Yani başkasına gösteriş için ihlasla değil de başkasına gösteriş için yaptığı ibadeti efendim, böyle e, halkı gözüne batacak tarzda yapan, halka göstermek için yapan riyakar. Müra'i insan. Şimdi bunun nasıl azaplanacağına dair bir hadis-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki müra'i yani riyaker e, şeye getirilir. Cennetin yanına kadar getirilir. Yaklaştırılır cennetin yanına. Cennetin güzel kokularını duyar. Cennetin güzel manzarasını görür, köşklerini görür, içindeki nimetlerin ne kadar güzel olduğunu görür. Efendim, ondan sonra Allahu Teala Hazretleri onu cehenneme götürün diye meleklerle emreder, döndürürler, götürürler cehenneme. Şimdi o Kişi diyecekmiş ki, ya Rabbi beni cehenneme atıyorsun bari cenneti göstermeden atsaydın. Cenneti gördüm, şimdi içimin yanıklığı, oradan ayrılışım, oraya giremeyişimden dolayı pişmanlık muazzam hale geldi. İçim parça parça efendim, cayır cayır yanıyor, Efendim ne kadar büyük yanlışlık yapmışım falan diye e, yiyince allah Teala Hazretleri işte sen de böyle yaptın yani gösterdin gösteriş için yaptın. Onun için sana da e, bu da bir çeşit e, böyle yaptığının karşılığı diye bildirildiği gibi. Cehennemde tabii hem ateş var hem de çok şiddetli soğuk şeklinde cezalandırılan insanlar var. Daha başka efendim insanlar var. Cezalandırılış şekli farklı olan. Mesela Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'la e, giderken bir seferinde görüyor. Bir adam öteki adamın başına sahih riyaz salihin hadislerinde e, sıhhatli sağlam rivayet. Efendim kocaman bir taşı almış öteki adamın kafasına bir vuruş vuruyor ki mümkün değil o kocaman taşı öyle o kadar şiddetle vurulunca adamın başı parça parça yerlere saçılıyor. Ama tekrar başı bir araya geliyor eski haline geliyor adam tekrar taşı kaldırıyor gene vuruyor başı tekrar dağılıyor tekrar tekrar tekrar. Cebrail aleyhisselama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sormuş ki Ya Cebrail kardeşim Bunun bu şekilde Azaplandırılışının sebebi ne e, O zaman Cebrail aleyhisselam buyurmuş ki Ya Resulallah bu dünyadayken Bu kafasıyla bu aklıyla Allah ona kafa, akıl verdi fikir verdi Beyin verdi muhakeme Kabiliyeti verdi, verdi. Söyleneni anlama Kabiliyeti vardı. Güzel bir gözü görüyor, kolay işitiyor, her şeyi biliyor, her şeyi sağlam. Bu kafayla efendim Allah'a ibadet etmedi, namazları kılmadı, işte bunun için cezalandırılıyor. Sen bu kafanı kullanmadın da efendim Allah'ın emirlerini tutmadın mı, namazı kılmadın mı, al bakalım ceza böyle. Demek ki cezalar çeşitli. Şimdi hurmetin nar yani cehennem, ee, nar burada cehennem manası. Çünkü bazı şeyler, İçindeki en önemli özelliği dolayısıyla o ismi alabilir. Cehennem efendim hurr ala aynin bir göze haram kılınmıştır ki beket min haşyet illah. Allah korkusundan ağlamıştır o göz. Yani Türkçe'ye şöyle bizim kendi dil yapımızla cümle yapımızla tercüme edecek olursak Allah korkusundan haşyetullah'tan halkullah'tan Ağlayan bir insanın gözü cehenneme haram kılınmıştır. Yani o kimsenin gözü cehennemi görmeyecek. Cehenneme girmeyecek o kişi. Yani cennetlik olacak. Bu tarzda bir ifade. Hadis-i şerifleri okuyanlar, dinleyenler böyle özel anlatım şekillerini hatırlarlar, bilirler. Demek ki Allah korkusuna ağlayan kimseyi Allah seviyor da Cehenneme sokmayacak, cennetlik edecek. Tabi bu ağlamak e, e, olur mu? Erkek adam ağlar mı deriz? Hani biz, evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayetler var. Sahabe-i kiramından Rıdvanullah ta'ala aleyhi ve rivayetler var. O koca Hazreti Ömer'in gözyaşlarının yüzünde iz yaptığını biliyoruz. Hazreti Ebu Bekri Sıddık'ın Muhassara altına alınıp da 200 sene böyle tezrik altında Mekke'deki Müslümanların çok sıkıntılar çektiği zamanda evinin bahçesinde namaz kılarken efendim böyle dışarı çıkartmıyorlar. Üşükler eza ediyorlar, baskı yapıyorlar. Kabe'ye gitmek için göndermiyorlar. İşte orada namaz kılarken böyle ağlaya ağlaya gözyaşları içinde nasıl ibadet ettiğini çocuklar seyredermiş, gelirlermiş mahallenin çocukları bu zat ne yapıyor? Diye hayretle seyrederlermiş. Demek ki Ebu Bekir Sıddık'ın gözü yaşlı. Demek ki Hazreti Ömer gibi bahadır bir insanın gözü yaşlı. Allah korkusundan. Efendim manevi duygularından, imanının kuvvetinden olan şeyler. Peygamber Efendimiz'de. Peygamber Efendimiz ilk keresinde sahabeden bir zata sanıyorum. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'a Kur'an-ı Kerim okumasını söylüyor. Diyor ki Ya Allah Kur'an-ı Kerim sana indirilmişken ben sana nasıl Kur'an okuyabilirim? Olsun oku ben başkasından da dinlemeyi severim. Oku bakalım. Buyurunca Peygamber Efendimiz efendim böyle pür dikkat, haşyetle, havf ile, efendim edeple Kur'an-ı Kerim'i dinliyor, dinliyor, dinliyor. Efendim ayetler şeye gelince bir ayet gelmeye geliyor ki ne olacak o zaman o gündeki Efendim, bütün ümmetler getirilecek ortalığa, şey yapmak üzere, çekilmek üzere, sen de onların karşısına getirileceksin şahit olarak. Yani Allah, Peygamber Efendimiz'i şahit olarak getirecek. Ey insanlar, ben size şey gönderdim mi? Kitap gönderdim mi? Haber gönderdim mi? Cennetin, cehennemin bilgisini hayattayken size tevdi ettim mi? Bildirdim mi? diye soracak. O zaman peygamber efendimiz şahit ol olacak. Evet e, ya Rabbi diye. İşte bu ayet-i geldiği zaman bakmış ki yeter artık kafi buyurmuş. Okuduğun miktar kafi buyurmuş. Bakmış ki o zat e, sahabeden olan okuyan Kur'an-ı Kerim okuyan o şahıs peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim, inci gibi gözlerinden yaşlar döküyor, ağlıyor. Demek ki ağlamak duygunun Güzelliğinden, kuvvetinden, dindarlığın, efendim sağlamlığından, kalbin tertemizliğinden olan bir şey. Böyle olunca da böyle ağlayan göz ne cehennemi görecek ne cehennemde yanacak. Tabi burada da gözlenmiş yani maksat adamın gözü çıkartılacak da efendim bir tarafta duracak değil. Tabi insan gözüyle beraber bir bütün yani o gözün sahibi insan cehenneme girmeyecek, cehennemi görmeyecek, o azabı çekmeyecek demek. Onun için e, biz de bu duygulara sahip olma çalışmalıyız. Yani Allah'ı sevecek mümin, efendim sevgiden ağlayacak. Allah'ın ahirette e, suçluluklar kâfirlere adaletinin gereği efendim kahrının Efendim yereyi verdiği cezaları okudukça, efendim onlardan Allah'a sığınacak, ağlayacak. Tabi e, gösteriş için değil, Allah rızası için. Efendim hatta belki tenhalarda, bazı hadis şeriflerde bu da bildiriliyor tenhada. Mesela geceliğin kimse yok, cezadesini yayılmış, hiç kimsenin görmediği, hatta ışıklarında olmadığı karanlık yerde Allah'ın efendim azametini düşünüyor nimetlerini düşünüyor ahireti düşünüyor cenneti düşünüyor efendim kendisinin marazını hatalarını kulluktaki eksikliklerini düşünüyor ağlıyor tamam işte böyle bir duyguyla böyle tertemiz bir kalp ile müslüman olan imanı böyle olan bir kimse ve bundan dolayı gözlerinden yaşlar boşalan bir kimse cennetlik olacak cehennemi görmeyecek diye müjde Tabi, Cehenneme düşmemek çok büyük bir müjde. Cehennemde yanmamak çok büyük bir müjde. Çünkü cehennemin azabı tasvir olunamayacak kadar, tarif olunamayacak kadar korkunç ve insanlar efendim e, bu dünyada onun e, şeyini dehşetini anlayamazlar tam manasıyla. Cehennemden kurtulmak bir nimet. Tabii cennetlik olmak daha büyük bir devlet ve saadet. Efendim hem cehenneme girmiyor Azap görmüyor hem de cennetin nimetlerine, izzetlerine, Allah'ın rahmetine dahil oluyor. Allah cümlemizi dahil eylesin. İkincisi cümlelerin yani peş gelen dört cümlenin ikincisi. Ve hurmetun naru ala aynin seheret fi sebilillah. Yine cehennem ateşi haram kılınmıştır. Ala ayının öyle bir göze ki seheret fise bilillah. Allah yolunda uykusuz kalmıştır. Yine Türkçe güzel bir bunu o zaman cümle haline döndürelim. Böyle e, kırık tercüme deniliyor bu çeşit tercüme. O da güzel oluyor. Arapçanın e, cümle akışında yapısını duymuş, anlamış, öğrenmiş oluyor insan. Allah yolunda uykusuz kalmış bir gözün e, göze de cehennem ateşi değmeyecek. Sehere İki gözlü H ile. Yani güzel H derler. H'ler üç tane biliyorsunuz. Arap alfabesinde. Bir efendim Elif, B, T, S, Jim Jim'den sonra gelen H. Bu biraz kalın bir H'dir. Onun arkasından gelen bile bizim H dediğimiz e, harfler. O daha kalın ve boğazdan çıkan hırıltılı. Almanların Auf dediği zaman ki e, bu C ve H harfiyle yazdıkları H gibidir. Efendim. Bir de bu güzel H dediğimiz iki gözlüğe wow, H diye adlandırıyoruz. Seheret uykusuz demek. Uykusuz, uykusuz gecelemek, geceyi uykusuz geçirmek e, demek. Ha, bir göz fi seviyeli yani Allah yolunda. Daha ziyade anlaşılıyor ki savaş yerinde ordunun içinde efendim, düşmana karşı gidilmişken uyku uyumayan bir göz. Pise bilillah, cihat yapılırken efendim ne yapar? Ordunun bir kısmı tabi dinlenmeden de olmaz. Dinlenmek, ertesi günün çalışmasına veya uyandıktan sonraki çalışmaya efendim e, enerji depo, depolamak demektir. İnsan yorulur yorulur, yatar uyur, derin uykularda ondan sonra kalkar yine çalışır. Dinlenir yani Allah e, uykuyu çok güzel yaratmış insan vücudunu. İnsan hayatını ne kadar güzel tanzim etmiş. Uyku denen bir olay insanın başına geliyor. Uyku insanı sarıyor. Efendim etrafı gören, düşünen bütün uzuvlar efendim, tatile giriyor. Efendim Dinlenmeye giriyor. İnsan şöyle 6 saat, 7 saat, 8 saat zamanına göre dinleniyor. Vücut bilinçleşiyor din din Ne kadar güzel. Ee, yani Allah'ın e, koyduğu nizam insan vücuduna... Efendim, verdiği bu kabiliyet uyuma uyumak da büyük bir nimet ee, bir yaşlı zat söylemişti ihtiyarlıkta insanın elinden nimet alınan nimetlerden birisi uykudur diyordu tabi insan e, anlayamaz o, o ihtiyar zatın bu sözündeki derin manayı da bir nimet insan yatıyor bir çocuk mışıl mışıl uyuyor uyuyor uyuyor büyüyor küçük bebek saatlerce uyuyor ama yavaş yavaş büyüyor dinleniyor efendim yaramaz çocuk efendim okuldan gelir hoplar zıplar oynar hakkıdır tabi ondan sonra yatar derin derin efendim uyur bazen ağzında şekerle uyur bazen üstündeki elbiseyi çıkartmadan koltuğun kenarında efendim uyur kalır e uyku işte onun dinlenme şeyi ihtiyarlıkta bu almıyor yani uyku uyuyamıyor insan saatler geçiyor çatlayacak, patlayacak, yorgun efendim, beyin çalışıyor, azalar çalışıyor, uyuyamamak. O da bir şey. Yani bilmeyen, efendim tatmayan e, uykunun kıymetini anlayamaz. Evet. Tabii eee ordu uyudu, birleri uyudu. Ötekiler ne yapacak? Nöbet tutacak. Çünkü bir söz var. Su uyur, düşman uyumaz. Tabi buradaki suyu herkes sanıyor ki şu içtiğimiz su hani efendim maden suyu bilmem menba suyu diyoruz öyle sanıyor. Halbuki su burada su aslında ü ile de söyleyebiliriz su diye asker demek yani su başı diyoruz yani komutana eski devirde Nasreddin Hoca fıkralarında duymuşsunuzdur Nasreddin Hoca su başıyla karşılaştı yani asker başı çeri başı demek ha, su uyur düşman uyumaz yani ey komutan su uyur senin askerin yorulur yürümüştür yürümüştür yürümüştür senin askerin yorulur uyur ama düşman uyumaz düşman senin ordunun askerinin en gafil olduğu zamanı kollar saldırır baskın yapar perişan eder bunun için askerlikte kaide nedir nöbet tutar askerler yani asker uyuduğu zaman da uyumadığı zaman da Efendim, etrafta gözcüler vardır ileri karakollar vardır düşmanı gözetlerler böyle bir baskın olmasın etraftan haber verirler ve gelen varsa bilgi verirler ihtar ederler nöbetçiler vardır e şimdi ötekiler uyudu bu zat nöbet tutuyor uyumuyor bu nedir çok sevaptır yani Allah yolunda cihat yolunda öteki müminler efendim e, dinlensinler vazifelerini rahat yapsınlar yemek yiyorlarsa yesinler efendim dinleniyorlarsa dinlensinler İşte bu e, sırada ötekisinin vazife başında olması kulede e, sınırda hudutta nöbet tutması işte uykusuz kalması işte bu göze de cehennem ateşi değmiş. Onun için yani insan mümin olunca ne kadar büyük mükafatlar diyor, askerlik yaparken ne kadar büyük sevaplar kazanıyor Efendim, askerde nöbet çizelgesi yaparlar. İkişer saat, üçer saat yerine göre, zamana göre, havanın sıcaklığına, soğukluğuna göre efendim, askerler söyleyerek nöbet tutar. Kimisi kaçırmak ister, kaçırmak ister, geçirmek ister, gitmemek ister, bahane uydurmak ister. Ama işte bak İslam'da Allah rızası için nöbet tutmak ne kadar sevap. Tabi savaşta da bu böyle olur. Savaş olmayan zamanda da hudutlarda daima bekçiler bulunuyor. İşte o da Efendim hudutta bir şey olmadığı zaman beklen, beklenmesi de sevap. Arkadaki Müslümanlar o nöbetçiler oraları bekliyorlar düşman gelirse tedbir alacaklar diye bütün hayat normal devam ediyor halk rahat ediyor. Onun için onların ibadetlerinden yaptıkları hayırlı işlerden hep o bekçilere sevaplar verilir. O bakımdan Allah yolunda nöbet tutmak son derece sevap. Evet böyle bir insanın gözüne de cehennem ateşi haramdır. Yani o cehenneme girmeyecek, cehennemi görmeyecek. Efendim cennete girecek, Allah'ın lütfuna erecek. Bu da güzel bir şey. Tabi özellikle nöbet tutan insanlar için, efendim hudutlarda, askerde efendim, tuta, e, nöbet tutan insanlar için bir müjde bu. Birincisi de Allah sevgisiyle gönlü dolmuş olan, Allah korkusuyla ağlayan, insanların bu duygusal e, durumları güzel incelikleri, zarafetleri hassaslıkları e, tabi imanın kuvvetinden oluyor o da hepimiz için bir müjde biraz da tabi teşvik böyle yani gönlümüzü çalıştırmayı öğrenmeliyiz hani insanın gönlü de e, çalışmalı, gönlü de katı olmamalı, taşlaşmış olmamalı, ölmüş bir gönül olmamalı böyle bu güzel duyguları Bilen, tadan, yaşayan bir gönül olmalı. Gönül çok önemli. Hocamız Rahmetullahi Aleyh Mehmet Zahid Koltuk o kadar uzun uzun dururdu ki bu gönül meselesi üzerine Allah'ın en büyük nimeti insana gönlüdür derdi. Hani gönlüm kırıldı diyoruz ya, gönlümden şöyle geçti diyoruz ya, içi yani, insanın bu iç alemi, efendim, iç dünyası, koca bir alem, koca bir dünya, çok büyük bir nimet Allah'ın verdiği bir e, enteresan kabiliyet bu insanın. İç dünyası böyle düşünebilmesi, böyle duygularının olması, gönlünün olması en büyük nimetlerinden birisi. İşte o gönlün hassas olması, o hassaslığın gözyaşlarına dönüşmesi onun cennetlik olduğunu gösteriyor. O kimsenin Allah tarafından büyük mükafatlara ereceğini gösteriyor. Gelelim üçüncüsüne. Ve naru ana aynen kat kat an maharimillah. Yani bir göz ki Allah, e, Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri görmemek için, bakmamak için oraya gözünü kapatıyor. Kapaklarını kapatıyor, o tarafa bakmıyor. <gülüyor> i̇şte böyle bir göze de cehennem ateşi değmeyecek. Yani o şahıs cehenneme girmeyecek. Bu da çok önemli. Ben dün e, Kadıköy'e gittim. Kadıköy'de çok sevdiğimiz bir kardeşimizin nikahına çağrılmıştım. İstiyorlardı. Ben gitmesem e, olmayacak e, ricaları vardı. Tabi Kadıköy'ün kenarında arabamızı park ettik. Oraya kadar yürüdük. E, şeyler kılık kıyafet. efendim Kadıköy'ün o iş hayatının canlı olduğu çarşılarında sokaklarında insanlar tabi Müslümanlar var. Efendim e, imanı kuvvetli olan insanlar var. İmanı efendim İslam'ı bilmeyen insanlar var. Belki gayrimüslimler de var tabi o bölge biraz karışık bir bölge ama beni üzen bir başka şey de yani gayrimüslimle Müslümanın farkı kalmamış ee, giyimde kuşamda İslami ölçüler bakımından o da İslami ölçülere uymuyor. Çünkü gayrimüslim tamam onun dini başka aslında onların dininde de yok. Mesela Hristiyanlıkta rahibelerin nasıl kapandığını bilirsiniz. Onların dininde de yok aslında bu açıklıksa çıktı ama dinlememişler öyle gidiyorlar ama Müslüman Müslüman da dinlemiyor demek ki eski ümmetlerin durumuna efendim Ümmet-i Muhammed'in sertleri maalesef düşüyor eski ümmetleri Peygamber Efendimiz çok anlatmış Kur'an-ı Kerim'de onlarla ilgili çok ait kerimeler var onlara benzememek onlar gibi olmamak <gülüyor> onların düştüğü hatalara düşmemek lazım onlardan ibret alalım diye Allah bize Kur'an-ı Kerim'de onların kıssalarını anlatıyor. ibret alınsın diye kıssadan. İsa alınsın diye bunlar tabi. Ama onların düştükleri hataların hepsine düşmüşler. Peygamber Efendimiz diyor ki bir hadisi şerifinde sallallahu aleyhi ve sellem eski ümmetlerin adetleri sizlere de bulaşacak. Siz onları taklit edeceksiniz. Öyle taklit edeceksiniz ki yani bir <gülüyor> keler deliği, kertenkele deliği yani bir efendim çöl hayvanı, bir efendim sürüngen cinsi o. O keder deliğine girse insanlar adettir, modadır diye siz de arkasından onlar gibi oraya girmeye kalkacaksınız. Oraya girmeye ne lüzum var? E yani insanın orada ne işi var? Halbuki girmemesi lazım. Yani öyle takip edeceksiniz, öyle modaya uyacaksınız, öyle şuursuzca taklit edeceksiniz. Ahir zamanda diye efendimiz bildirmiş bu durumları. Tabi ben e, üzülerek e, manzarayı bir din adamı olarak bir ilim e, mensubu olarak bu hadisleri ayetleri bilen bir kardeşiniz olarak e, hatırlıyorum ve <gülüyor> üzülüyorum şimdi e, kadınlar e, özellikle e, ayrı bir sanayi bu kendilerine baktırmak için çalışıyor yani e, yüzünün boyası e, makyajı, kıyafeti, kılığı efendim eteğinin yırtmacı göğsü, kolu her şeyi adeta yani ben ne yaparım, ne ederim, nasıl giyinirim, nasıl donanırım ki karşımdakinin dikkatini çekebilirim. Karşımdakinin dikkati bana dönsün, herkes bana baksın diye adeta bir zihniyet bu. Efendim buna göre ayarlanmış. Biz Müslümanlar öyle değiliz. Biz ayrı bir ümmetiz. Ayrı bir <gülüyor> terbiyemiz var. Ayrı bir anlayışımız var. Allah'ın emirlerine uyuyoruz biz. Tabii açılmayız, saçılmayız. Allah'ın kapatın dediği, örtün dediği vuzurlarımızı örteriz erkeklerde, hanımlarda, hanımefendilerde ve efendilerde Allah'ın emrini dinlerler. Peki dinlemiyor. Mesela bir gayrimüslim ülkeye gittiğiniz veya bir gayrimüslimi gördüğünüz, İslami emirlere uymayan bir kimseyi gördüğünüz, dinlemiyor. Efendim bir manzara. Yani görülmemesi gereken bir manzara. Böyle bir manzara bazen şeyde de olur. Efendim mesela Camdan içeri bakarsınız, ev halinde görürsünüz. Bakmaması lazım. Kapıdan içeri bakar insan, içerideki ev halindeki kimseyi görür. Bakmaması lazım. Yani öyle camdan, kapıdan bakan insan, evin içine izinsiz girmiş gibi günah işliyor. Yani sokakta giderken, baksanız kapıdan içeriye, sanki kapıdan içeriye izinsiz girmiş gibi. Evet, polis bir şey demez ama ilahi polis diyor. Bu ceza oluyor, günah oluyor. Bakmaması lazım. Hani bazen farkında olmaz ee, oturuşundan kalkışından karşısındaki fark etmeden olur sen gene bakmayacaksın bazen örtündüğü halde açılır bir insan uyurken açılır oradan oraya dönerken olabilir bunlar ne yapacak işte e, dün baktım yani böyle oraya e, Kadıköy'ün o çarşısına pazarına bu hadisi şerifin bu kısmını okurken bu hatıra geliyor ne yapacak Müslüman <Smester1> Haram olan şeye bakmayacak. Mehreme bakmayacak. Günaha bakmayacak. Efendim açıklığa, saçıklığa bakmayacak. Bakmaması gereken yere gözünü tutacak, bakmayacak. Gözünü örtecek. Gad, э, Gaddad an maharimillah. Gaddul basar. Bu gayın ve dat harfiyle yazılıyor. Gad. Gözü kapatmak demek. Hani gözün biliyorsunuz bir kendisi var bir de kapağı var. Allah ne güzel yaratmış. O da bir ibretli yaratılış yani Allah'ın gözü yaratma şekli bizde bir göz var görücü alet bir de onun kapağı var alttan üstten ikide bir de kapanıyor hatta saniyede bilmem kaç sefer otomatik kapanıyor gözün üstünü sulandırıyor efendim şey yapıyor ıslatıyor gözün sahatini sağlıyor görüşü sağlıyor ama bir taraftan da koruyor sinek gelse hemen kendiliğinden kapanıyor bir şey gözüne doğru yüzüne doğru insanın uçsa Hemen göz otomatik olarak kapanıyor. Refleks dediğimiz şeyle kapanıyor. Ne, ne kadar güzel yaratmış Allah. Her şeyimizi ne kadar mükemmel yaratmış. Ne kadar konfor var. Hani bir Amerikan arabası bir efendim bir şey böyle lüks otomobile biniyorsunuz. Efendim full aksesuar diyorlar. Aman şusu var. Aman bu su var. Şu düğmeye basıyorsun. Şöyle oluyor. Efendim şurada şu ışık var. Şurada şu gösterge var. Aman ne konfor. Asıl insanoğlunun Vücudunda ne kadar konfor var? Allah nasıl ne güzel yaratmış? Evet işte Allah'ın haram kıldığı şeylere o göz bakmazsa, kapağını kapatırsa, başını o taraftan çevirirse, efendim gözünü yumarsa o zaman nedir? İşte böyle bir göze yani böyle bir gözün sahibine de cehennem haramdır. Yani o kimse de cehenneme girmeyecek. Bu da bizler için çok güzel bir cümle. Hadisin bir cümlesi, bir parçası. Çünkü bu devirde bizim bunu çok yapmamız lazım. Yani göz yummak, haram olan şeye bakmamak, namehreme bakmamak, mülaha bakmamak çok önemli. Onun için biz de ne yapacağız? Bu hadisin bu cümlesindeki bu edebi unutmayacağız. Hani gözün kapağı var. Demek ki bakılmak yasağı var bazı şeylere. Zamanı gelince kapanacak. Lazım ki kapak yaratmış Allah. O bakımdan haram olan şeylere bakmamak zihniyetine sahip olmalıyız. Mecnun birisi vardı bizim edebiyat fakültesinde okuduğumuz zaman bir keresinde bir şimdi profesör olan bir arkadaşın yanında oturuyoruz. O da fakültede asistan'dı. Efendim Mecnun tabi Allah razı olsun şu miniyeti ilan ederdi icat edenden dedi. Allah razı olsun şu miniyeti icat edenden. Tabi ben kaşlarımı çattım dedim ki bak Allah'ın ahkamı mizah konusu, şaka konusu, alay konusu yapılmaz böyle. Yani Allah'ın yasakladığı bir şeyi böyle Allah razı olsun diyerek söylemek küsahlıktır. Bunun cezası olur. Baktım samimi adam yani çok fevkalade memnun vaziyetten. Ha tabi Mecnun aklı yerinde değil. Aklı dengesi tam bir. Onun için söylüyor bunu. Ha, ne yapacağız biz? Biz eee nefsin hoşuna gitse bile haram olan şeye bakmamaya çok dikkat edeceğiz. Bu çok önemli bir husus oluyor bu devirde. Bütün Müslümanlar için önemli. Özellikle erkekler hatıra geliyor ilk başta haram olan namihremlere bakmayacak. Ama kadınlar için de aynı şey bahis konusudur. Hatta Kadıköy'ün işlek caddesine, çarşısına pazarına gitmeye rüzgün yok. Evin içinde de öyle. Televizyon da karşısına Efendim bir müsteşen sahne geliverir insanı. Yani bakmamak lazım. Gözü korumak lazım. Böyle Allah rızası için nefsi istese bile kendisine hakim olan kimsenin demek ki sevabı çok oluyor. O kimse cehenneme girmeyecek. Cennete e, e, efendim e, Allah tarafından e, mükafat olarak cennete sokulacak demek. Bu da güzel bir şey. Buradan da bu cümleden de bir güzel şey öğreniyoruz. Hepsi gözle ilgili. Dikkat ederseniz efendim, birer birer bazı şeyleri öğreniyoruz. Ev diyor yani rivayet ya öyle ya da şöyle. Bir de böyle rivayet var veyahut Allah yolunda kazaya uğramış kör olmuş bir göz. Bu da efendim e, cehenneme e, düşmeyecek. Ee, bu kimseler. Neden? Allah yolunda savaşta gözünü kaybetti. Gazi oldu. Efendim e, mermi geldi patladı yüzüne geldi veya şöyle oldu böyle oldu veya a, hararetinden şöyle oldu böyle oldu. Efendim gözü görmez oldu. Zaten insanın e, şeyine gözüne Arapçada e, kerimesi derler. Yani çok e, muhterem bir ikram. Çok değerli bir e, uzuv. E, Peygamber efendimizin hadisi şerifi var. Ee, Cebrail geldi. Alemlerin Rabbi allah Teala hazretlerinden bana bilgi e, getirdi. Efendim e, buyurdu ki yani gözü gitmiş olan yani gözü körelmiş olan gözü görmeyen efendim, bir insanın e, mükafatı efendim e, benim cennetine girmekten başka bir şey değildir. Yani cennetlik olacak ve e, ben nazarı ilave işi benim cemalimi seyretmekle talip olunacak ahirette biliyorsunuz. Cennetin içindeki nimetlerin en muazzamı, en muhteşemi, en güzeli insanın cemalullahı seyretmesidir. Allah'ın ve şifakine nazar etmesidir. Müşahide-i cemalullah'tır verilecek mükafat olarak gözü görmeyen bir kimseye. Tabii bu göz görmemek çeşitli sebeplerden oluyor, hastalıktan oluyor, küçükten oluyor, doğuştan oluyor, Veyahut işte bir kaza sonucu oluyor. Özellikle Allah yolunda olmuşsa, Allah yolunda efendim feda olmuşsa, cihada gitmişken olmuşsa, tabii o da efendim daha büyük bir mertebe, o da cehennem ateşi görmeyecek. Allah taariketleri tabii dileriz ki. Cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin. Huzur ve saadetle suh ve sükun içinde yaşamamızı nasip etsin. Ama Allah'ın imtihanı işte huzur içinde yaşayıp dururken bir ülkede savaş çıkabiliyor. Maalesef alalım efendim, Bosna her şeyi, alalım efendim, dünyada savaş olan diğer yerleri. Hatta kendi ülkemizin bazı bölgelerini düşünelim. Hiç istemediğiniz halde etrafınızdaki olaylarla sarılmış olabiliyorsunuz çevrenize bombalar atlama başlamış olabiliyor işte Kıbrıs efendim gibi yerler tabii bu durumda mümin ne yapar sulhu sever sükunü sever savaşı istemez ama Allah rızası içinde hakkını korumak için çalışır efendim Allah'ın emrettiği şekilde haksızlığa karşı direnir zalimin önünden kaçmaz, pes demez efendim. Zulme imkan vermez, destek vermez. Tabii böylece cihat denilen savaş denilen bir olay istenmeyen bir olay ama olabiliyor. Bu devletler hukukunda da yani yeri olan bir durum işte herkesin bildiği şekilde Dünyanın her yerinde böyle şeyler olabiliyor. Her milletin başına geliyor. Hani bunu şu bakımdan söylüyorum. İslam'ı suçluyorlar. Cihad duygusu dolayısıyla. Canım Amerika'nın e, savaşması yok mu? Vietnam'da savaştı. Şurada savaştı. Burada savaştı. Efendim Normandiya çıkartması olmadı mı? E, i̇kinci cihan hariminde Almanya falanca ile çarpışmadı mı? Fransa çarpışmadı mı? İngiltere savaşmadı mı? Savaşmıyor mu? Efendim Rommel e, e, Afrika'ya çıkmadı mı? Onunla Afrika'da çeşitli savaşlar olmadı mı? Atlas Okyanusu'nda deniz savaşları olmadı mı bu Avrupalılar arasında? Yani kimi suçluyorlar? Ne hakla suçluyorlar? Niye suçluyorlar? Yani İslam sulh ve sıkun dinidir ama hakkı çiğnenirse ne yapsın? Bosnalı kardeşlerimiz Yugoslavya taksim olduğu zaman başlayacak. Tamam biz de müşkil olacağız demişler. Hatta demişler ki tamam ayrı bir devletimiz oldu artık. Bu silahları Türkiye'ye gönderelim. Türkiye'ye lazım olur. Biz ne yapacağız silahı demişler ama işte bak kendilerini savaşın içinde bunu verdiler. Evet böyle savaş olunca da insan tabii ya şehit olur ya yaralanır ya uzunlarından birisini birkaçını kaybeder, gazi olur ya da salimen döner, muzaffer olarak döner. Hepsi kader. Allah ne yazdığını bilmiyoruz e, anlımıza. Hayırlar eldirsin, şerlerden korusun. Böyle bir durumda eğer bir azası kaybolmuşsa, gözü efendim çıkmış kör olmuşsa, tabii onun da mükafatı cennettir diye, cehenneme o kimse düşmeyecektir diye bildiriliyor. Hadisi şeriflerde Allah Teala hazretleri bu güzel hadisi şeriften aldığımız derslere göre kendi e, dini duygularımızı düzenlememizi hareketlerimizi, tazim etmemizi, her işimizi Allah'ın rızasına uygun yapmamızı nasip eylesin. Her çeşit haramdan, günahtan korunup, Allah'ın sevdiği her çeşit güzel işleri, hayratı, hasenatı yapmayı nasip eylesin. Ömrümüzü rızayı bariye uygun geçirip, verimli, hayırlı, sevaplı, ümmeti Muhammed'e faydalı işler yaparak geçirip, allah Teala Hazretlerinin huzuruna, efendim bu dünya hayatı bittikten sonra ahirete, sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp cennetinin cemaliyle bir şeref olmayı nasip edesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.